Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ashab-ı kiramı yörüngemizin mihengi olarak konuşurken bir soru şeytan gündeme getirecek getirir dedik ve bu soru bizde Cevabı hazır. Önceden aşısı yapılmış soru olmazsa, Bizi şeytan çökertebilir. Bunu bilelim. Diye sorduk. O sorumuz şudur. Sokakta 3 kişi 5 kişi kavga edip tartışabilirler. Dövüşebilirler. Birbirini bıçaklayabilirler. Sıradan Müslümanlar da bunu yapabilirler. Ama... Peygamber görmüş, haklarında Kur'an inmiş insanlar nasıl birbirleriyle kavga edebilirler, tartışabilirler? Hatta birbirlerinin düşündüğü dışında şeyler nasıl düşünebilirler? Sorumuz bu. Yani ashab-ı kiram niye ihtilaf ettiler? Farklı farklı niye oldular? bir peygamberin elinden çıkmış talebeler olarak, tek ses niye olamadılar, diye sorarsak, bunun cevabı çok nettir kardeşler. Ashab-ı kiram, insandılar. Sahabi olunca, insanlıklarından sıyrılıp sahabi olmadılar insan olarak sahabi olup yaşadılar Allah onlardan razı olsun ashab-ı kiramdan olan o gün melekleşiyordu diye bir bilgimiz yok bizim insan ise Farklı kudretler ve idraklerle yaratılmıştır. Hiçbir insanın idraki ve kudreti öbür insanla aynı değildir. İnsanların fiziki kiloları aynı olabilir. 20 tane insandan 5'i 80 kilo, 3'ü 78 kilo olabilir. İdrak, kavrayış kapasiteleri aynı değildir. Farklı farklıdır. İnsanların farklı kapasitelerle farklı idraklerle yaratıldığı bir ortamda standart düşünceli bir toplum oluşamaz. Standart imanlı bir toplum oluşabilir. O da ashab i kiram toplumudur. Hayatı yaşarken, farklılıklar, ashab-ı kiramda da, diğer nesillerde de normaldir. Bunu, Kur'an-ı Kerim'den, iki ayette çok açık görüyoruz. Birincisi Hüd suresinin 118 ve 119. ayeti. İkincisi de Yunus suresinin 19. ayetidir. Bu ayetler ashab-ı kirama inmiş ayetlerdir. Yani Asabukiram'ın herkesten önce duyduğu ayetlerdir bunlar. Bu ayetlerde Allahu Teala çok açık ve seçik bir şekilde farklı düşüncelerin, farklı idraklerin ve farklı reflekslerin olmasını kendisinin dilediğini söylüyor. Ayeti dinleyelim. Hüdü suresindeki ayete bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velau şâe rabbuka velau şâe rabbuka. Rabbin isteseydi lece'alennâse insanları yapardı ümmeten vahideten tek bir kalıp yapardı ve la yezalune muhtelifin illa men rahime rabbuk Rabbinin dilediği dışında da tartışıp durmazlardı ve li Allah onları böyle bir şey için yarattı Rabbin dileseydi ayetin topluca görüyoruz. Rabbin dileseydi insanları tek kalıp yaratırdı. Demek ki dilememiş Allah. Mantığına döneceğiz bunun. Yunus suresinin <gülüyor> 19. ayetine gelelim. O ma kanenne su illa ummeten İnsanlar ilk yaratıldığında tek bir gruptular. Adem vardı, Havva vardı, onlar da aynı şeyi düşünüyorlardı. Faktelefu <gülüyor> ama ihtilaf ettiler. Gruplara ayrıldılar. Ve levla kelimetun sebaqat mir rabbika. Rabbinden verilmiş bir söz olmasaydı le kudiye beynehum fima fihi ihtilafun ihtilaf ettikleri şeylerden dolayı aralarında hükmünü verirdi Allah. Ama Allah bir kere Hud suresindeki ayette olduğu gibi, insanlar farklı farklı düşünsünler diye bir hüküm verdiği için Allah, bu hüküm Allah'ın kararı olduğundan dolayı, insanların fikir farklılıkları, düşünce farklılıkları, Azap görme nedenleri olmuyor. Yanlış yapan yanlışının cezasını çekiyor. Açıkça görüyoruz ki ashab-ı başta olmak üzere. Ümmeti Muhammed'in en sıradan konulardan en önemli konulara kadar farklı farklı düşünmeleri Allah'ın kaderinde var. Ve Allah'ın Murad ettiği bir şeydir. Esasen de, Esasen de, Bu ümmet, Vikir ayrılıklarından, Farklı düşünmekten dolayı zarar görmez. Bilakis kar eder. Haddi bilmemek, nerede durulacağını bilmemektir ümmetin zarar gördüğü şey <gülüyor> farklı düşünmek gerekli Asab ı kiram örneğine dönersek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz varken de bu cümlem çok önemli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz varken yani sağ iken de o vefat ettikten sonra da ashab-ı kiram aralarında tartıştılar. Ne Peygamber aleyhisselamın sağlığındaki tartışma ne de o vefat ettikten sonraki tartışma Asab-ı kiramın kimlik kaybına neden olmadı. Dünya hayatını insan psikolojisi ve toplum sosyolojisi perspektiflerinden görebilenler anlarlar ki Yüzlerce sene kıyamete kadar devam etmesi istenen bir dinin aktif olarak bütün insanlığın ihtiyacına cevap vermesi için en baştan volkan gibi tartışmalı bir ortamda yola çıkması gerekirdi. Barajda üretilen erkek Milyonlar Elektrik Barajda üretildiğinde elektrik Milyonlarca Kilowatt gücünde olacak ki Kilometrelerce öteye gittiğinde Zaten kaybedecek gücünden Orada motor çevirecek kadar gücü kalsın Burada kardeşlerim Zor anlaşılacak ama anlaşılması gereken bir hakikat konuşuyoruz Nedir o? Biz ashab-ı kiramı bir Kur'an kursunda hocaları ayağa gelince ayağa kalkan otur denince oturulan abdest saatinde abdese giden hiç çıt çıkarmayan hatta abdesti bozulunca bile ses çıkarmayan sessiz sedasız hep boynu bükük talebeler zannediyoruz. Ashab-ı kiram hiç böyle olmadılar. Ya Resulallah deyip ayağa kalktılar. Ben diyorum ki dediler. Hür iradeli, gür yürekli insanlar olarak Resulullah'ın önünde oturdular. Edepleriyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetleri sıfırlanmış. Tekke erbabı yetiştirmedi. Rüstem'in karşısına yalın ayak ile kale bodurlara tak tak vura vura yürüyen adamları yetiştirdi. Şahsiyeti ezilmiş insanlar nesil yetiştiremezlerdi yoksa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne çıkıp, Para ver bana ya Resulallah. Allah sana verdi, sen de bana ver. Diyen adamlar, şu büyük, Resulullah'ın ashabı dediğimiz adamlardı. Vay ahlakı küt benden para istersin ha. Vay seni kalbinde münafıklık olan adam demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın Kisra'nın sarayını, Develere yükleyip gelirken çalmamaları için içindeki para hırsını Resulullah'ın önünde bile konuşturttu onlara. Bütün insanlığın derdini, malını, servetini omuzlayacak nesil yetiştiriyordu çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Terbiyeli çocuk yetiştireceğim diye zulme de, sevgiye de refleksi olmayan talebe yetiştirir gibi talebe yetiştirmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din o günlerde molla dini olarak kalsaydı olsaydı bugün bize eksi mollalık düzeyinde gelecekti ashab-ı ihtilafı Alkışlanacak bir şey değil, Ama doğal bir şeydi. Doğaldı. İmtihan oldular, Rablerine o imtihanın sonucuyla kavuştular. Bunun için, Ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, İhtilaf etmelerini, Alkışlayıp takdir edip maşallah ne güzel ihtilaf edip kavga ettiler diyecek halimiz yok. Ama ashabı kiramı sür atını denize derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında gözyaşları içerisinde sabah namazı kılarken üzerimdeki elbise hariç her şeyimi Allah için feda ettim derken şuramdan bir ok isabet etsin de Rabbime kavuşayım ya Resulallah onun için geldim sana derken hangi kimlikle görüyorsak Ali ile Muaviye'yi radıyallahu anhüme karşı karşıya geldiklerinde de görürken o kimlikle görmek zorundayız. Çünkü insan olarak Resulullah'ın karşısına çıktılar Aleyhisselatü Vesselam insan olarak birbirlerinin karşısına muhalif olarak çıktılar. Biz insan olan ashabı kiramdan konuşuyoruz. Melekleştirilip bir tür putlaştırılmış sahabiden konuşmuyoruz. O yüzden de ayetler de çok açık bir şekilde beyan ettiği gibi insan ihtilaf eder. Hiç kimsenin ayakkabısı kimseye olmaz. Herkesin ayağı başka, herkesin kafasının içi de başka. Ama ortak paydamız Allah ve peygamberidir, dindir. Bu konuda konuşacağız. Burada kardeşlerim, bu ashab-ı kiramı göz önündeki nesil diye konuşurken, altını çizdiğimiz, okla gösterdiğimiz, kırmızıya boyadığımız bir başlıkta toplamak istiyorum biz ashabın sosyal kimliğini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bugün bize de in sonuçları açısından intikal eden tartışmalarını konuşuyoruz ashab tartıştılar <gülüyor> dövüştüler birbirlerine mızrak kaldırdılar doğru ayrıntılarına gireceğiz bu doğru ama <gülüyor> Adı soyadı kadar garanti bilmelidir mümin. Ashab-ı Kiram akidevi konularda hiç tartışmadılar. Birbirlerine kafir hiç demediler. Hiç ama 120 bin sahabiden hiçbiri öbürüne sen Tevessül etmiyorsun, ehli sünnetin dışındasın demediler. sen filanca mezheptensin, filanca tarikata girdin demediler. Birbirlerinin cennetiyle asla oynamadılar. Asla, tek bir kelime yoktur. Birbirlerinin kıymetini asla tankıysetmediler. Ali radıyallahu anh ile, Muaviye radıyallahu anh bir seneye yakın savaştılar. Sonunda belli bir sulh sağlandı ve birilerinin başka üçüncü bir tarafın ile Allah'ın arslanı Ali şehit edildi. Bildiğimiz olay bu. Onunla bir yıl savaşan Muaviye evinde ağladı. Karısı dedi ki ona Öldürmek için uğraşıyordun adamı geçen. Şimdi ağlıyorsun. Ne ne demek oluyor bu? Diye merak etmiş karısı. Dönmüş karısına demiş ki be kadın. Sen Ebu Talib'in oğlu Ali öldü zannediyorsun. İlim öldü ilim ağlamayayım da ne yapayım demiş. İdealleri ve kalite arayışları için birbirleriyle dövüştüler. Fakat kanun kadar katı bir şey yazınız arkadaşlar. Ashab-ı Kiram akide konusunda ihtilaf etmediler. İmanlarında bir ihtilaf olmadı. Amel konularında, siyaset konularında, ameli konuların tercihinde tartıştılar, ihtilaf ettiler, aralarında sorun oldu. Birbirlerini küfürle itham etmediler cehennemliksin dediler sapıksın dediler duyulmadı hiç böyle bir söz duyulmadı ama elimden gelse seni kırbaçlarım dediler tercih meselesi niye filanca işi niye böyle yapıyorsun diye birbirlerinin cennetine şahitlik ettiler birbirlerinin cehenneminin şahidi olmadılar hiçbir zaman Dolayısıyla arkadaşlarım, bu göz önündeki nesil başlığıyla şu dersi yapışımızın temel nedeni, bizim aramızdaki insanlar olarak Müslümanlar olarak aramızdaki tartışmalarda şeytan bizi tuzağa düşürüp asabi kramda tartışmışlardı. Eee, biz de onların izinden gidiyoruz zaten. Diyoruz ya, bu. Tuzağın en ucundaki halkası bu. Asab ı da tartıştılar, vuruştular, savaştılar. Birbirlerini cehenneme sokmak için değil ama. Dolayısıyla üç tane dosya kadar bir kitap okuyup ondan sonra filanca cehennemliktir, filanca İslam'dan çıkmıştır, filanca ehli sünnet değildir, filanca şu yoldan değildir demek... Ashab-ı ait bir iş değildir. Ashab-ı kiram gerekiyorsa kılıcını tuttu kabzasını yakaladı kılıcının vururum bunu kafana dedi öbürüne ama sen kafirsin demedi. Cehennemliksin demedi. Zındıksın demedi. Sen İsrail ajanısın Yahudilerin ajanısın içimizde demedi kimse kimseye. Dolayısıyla asab ı kiramın tartışması bir sınırın içinde nedir o sınır? İmanla ilgili olmayan konuların sınırıdır. Bu onların yüksek enerjili çalışma metotlarından kaynaklandı. Bize göre... Hiç taviz sayılmayacak şeyler onlara göre büyük taviz sayıldığı için fedakarlık yapmadılar o konularda. Elbette şeytan onların içine de fitne soktu. Ama Muaviye örneğinde olduğu gibi radıyallahu anh hakikati asla inkar etmediler. Gerçek gerçektir dediler. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi 15 başlık altında Ashab-ı kiramın bu pencereden nasıl izlenmesi gerektiğini izah etmeye çalışacağım kardeşlerim. Neyi konuşuyoruz? Ashab-ı kiramın faziletlerini, o Bedir'deki kahramanlıklarını, Ya Resulallah seni görmesem çatlayacağım diyen sevgilerini onu konuşmuyoruz. Biliyoruz onları zaten elhamdülü İtiraf ediyoruz ve inşallah onlara olan muhabbetimiz, Biiznillah şefaatlerine vesile olur diye herkes sevdiğiyle beraber olacağı için biz de inşallah kıyından kırpından onlarla beraber oluruz diye umuyoruz. Ama bugün ashab-ı kiramın önümüzde duran nesil olmalarına rağmen bize etki etmiyormuş gibi bir sahne ile karşılaşmışlığımız var onu toparlamak istiyoruz. Önümüzde duran bu nesil bizim gözümüzden nasıl görülmeli bunu konuşmak istiyoruz. 15 madde ele alacağız kardeşler. Size tavsiyem bu maddeleri kalem kalem yazarsanız teala 15 cilt kitap okumuş olursunuz. Notlarınızı değerlendirirsiniz. Siz daha geliştirir, daha ilerletirsiniz. Daha güzel sonuçlara ulaşırsınız. Ama hepimiz inşallah havz Kevser'de Ashab-ı Kiram'la ve Resulullah ile buluşup bugünleri tatlı bir hatıra olarak yad ederiz inşallah. Kardeşlerim birinci madde Ashab-ı Kiram insanlığın genelde özelde de Müslümanların imtihan maddesidir. allah Teala Ashab-ı Kiram'ın özünde bulunduğu bir imtihanla insanlığı ve Müslümanları yüzleştirmiştir. Neden? İnsanlık Muhammed aleyhisselam'a iman etmek veya etmemekle mukelleftir. Asabı Kiramdan birine iman etmek diye bir dava yok ki, doğru. Ama insanlar İslam dinine girmekle yükümlüdürler girince de İslam'ı hayat sistemi olarak yaşamakla yükümlüdürler bu nedenle biz İslam'ı aramak için çıktığımız yolda gidebileceğimiz son durak Medine'de Ashab-ı Kiram'ın durağıdır. Herhangi bir kütübhaneden, herhangi bir bilgisayar sisteminden, İslam'a ulaşamayız. Bir önceki derste ne dedik? İslam'ın pratiğidir Ashab-ı Kiram dedik. Pratiği olmayan bir dini alıp evine götüremez Müslümanlar. O yüzden, Ashab-ı Kiram, hem Müslüman olup Rablerinin cennetine girme imtihanı ile karşılaştılar kendileri, hem de kendilerinden sonraki milyarlarca insanın şablonu oldular Allah katında. Dolayısıyla bir sahabi yanlış bir iş yaptığı zaman, o yanlışın kıyamete kadar taklidedilmesi edilmesi halinde başına kıyamet günü çok şeyler geleceğini biliyordu. Bizim gibi oturup evlerinde namaza gitti, çayını içti, gene namaza gitti, bu sefer kahvesini içti, yattı, sabahleyin kalktı yapamadılar zavallılar. Bunu Allah onlara lütfetmedi Bir saat oturmak nasip olmadı onlara Uğud'dan geldiler Kimse üstündeki silahını bırakmasın yola devam ediyoruz dedi sallallahu aleyhi ve sellem Yaralı bereli devam ettiler Gözaltındaki nesildiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görme mesafesinde bir İslam yaşadılar bu onların açısından böyle Müslümanların ve insanların açısından bakıldığında da Ashab-ı kiram ümmeti Muhammed'in Yani bütün insanlığın kıyamete kadar imtihan konusudur Bu neden nedir ki ümmetin içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonraki en büyük sorun Asabı ı kiramın kıymetini bilmek veya bilmemek üzerinden çıkan sorunlardır. Yani biz Asabı ı kiramı sadece Uhud'da görerek veya sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün elindeki malını bir çuvala koyup buyur ya Resulallah getirdim derken görüyorsak eksik görüyoruz. Bizi göklere bağlayan merdiven durumundadır Asabı ı kiram. Onlarla Resulullah'a bağlanıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Allah'a bağlanıyoruz. Bu nedenle biz burada bugün kıyamet günü İslam adına imtihana tabi tutulduğumuzda bu imtihanın ham maddelerinden birini konuşuyoruz. Elbette bunun üzerinden büyük bir açılım yapıp, yani bunu daha sonraki maddelerde de zaten konuşacağız inşallah. Yani ashab-ı kiramı abartarak sevmek, putlaştırmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muadil bir noktaya getirmek, bunlar elbette ayrı sorunlar. Ama ashab-ı kiramın, Dengeli bir şekilde alınıp kabul edilmesi diye bir mesele var. Bu meseleyi özellikle vurgulamak gerekiyor. Bu birinci madde. İkinci maddemiz. Bu ümmet insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. Arab dini değildir veya başka bir ırkın dini değildir. Eğer ashab-ı kiramı Allah onlardan razı olsun. bu grubun ümmet grubunun en başındaki grup olarak görüyorsak o zaman Kureyş'ten de olsalar, Ensardan da olsalar, Ashab-ı kiram, Arapların değildir. İnsanlığın önderidirler. Yani Ashab-ı kiramı, insanlığın değeri olarak kabul etmemiz gerekiyor. Bunun sonucu da şudur. Eğer ashab-ı kiramı biz insanlığın değeri olarak kabul edersek ashab-ı kiram kazanıldığında insanlık kazanacak ve İslamlaşacak. Ashab-ı kiramı insanlık kapsamından indirip Araplık veya sadece Arap Yarımadası'ndaki o dönemin Müslümanları düzeyine indirirsek, bu sefer onlar İslam'ın önünde durdukları için İslam insanlığı kuşatacak çapa ulaşamayacaktır hiçbir zaman. Şimdi derin konulara girmek istemiyorum. Ama örnekte vermem gerekiyor. Filan konuda Mesela Karı koca ilişkilerinde Aile ilişkilerinde Ashab-ı kiram Ne yaptılar? Aileyi şöyle bir denge üzerine kurdular Kureyş'ten biri Veya Medine'den Evsten Hazreç'ten birisi Karısıyla böyle bir hayat yaşadı Evi şöyle kurdular genelleme yapıyorum. Yani maddelendirmiyorum. Biz kalkıp o dönemdeki Arap kültürü böyleydi, karısıyla şöyle konuştu, kocasıyla böyle konuştu dersek Allah'ın tezkiye etti. Yani Peygamberin görme alanında oldukları halde bu yanlıştır diye peygamberin ikaz etmediği bir mantığı Arap kültürüydü o. Dersek İslam'ın şeriatını da onların üzerinden kurduğu halde Allah biz bu Arap işte Araplar karısına böyle yapardı, Araplar kocasına böyle derdi, Araplar o dönemde çocuğu şöyle giydirirlerdi dersek eğer, evrensel bütün insanlığa hitap eden bir dini nereden oluşturabiliriz? Ve bu bizi zamanla, Arap olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'ten olduğu için o da insanlığa yetmeyecek noktasına götürür. Bizi götürmese de birilerini götürür. Onun için Ashab-ı kiram Müslümanların önündeki örnek nesildir insanlık adına. bu insanların yöresel fıtratlarının yok sayılması, herkesin Kureyş standartlarına göre yaşamasına davetiye değil şüphesiz. Ama Allah'ın şeriatı olarak önümüze koyduğu ve nihayetinde Kureyş'ten olan veya Evs'ten, Hazreç'ten olan Arap dediğimiz soydan olan ashab-ı kiramla şekillenmiş aile düzeni İslam'dır. Allah'ın kâffeten bütün insanlık için örnek gösterdiği şeydir. Kıyamete kadar da baki kalması takdirindedir Allah'ın. Nasıl biz o zaman Araplara ait bir kültür diyeceğiz? Mesela mümin hanımların yüreğine ağır da gelse hakikat bu. Allah birden fazla kadınla evlenmeye ruhsat vermiştir. Ruhsat vermiştir. Bu o dönemdeki Araplar çok sıcak bir iklimde yaşadıkları için, işte cinsellikleri de yüksek olduğu için, Allah onlara bir de kadınları çok olduğu için, savaşlarda erkekler çok öldürülüyordu, kadınlar çoktu, aç geziyorlardı, sosyal güvenceleri yoktu. Bir de hafif bir sesle Allah da sonra sistemlerin değişip güvenceli bir hayat geleceğini bilmediği için şeriatını böyle kurdu maazallah mı diyeceğiz maazallah onun için kardeşlerim burada temel yörüngemizin ana damarlarını çizmeye çalışıyoruz mesele sadece Kureyş'in kültürü böyleymiş deme meselesi değil bunu şeytan şimdi yumurtlatıyor birisine Kureyş kültürü bu dedirtiyor 200 sene sonra da bana ne Kureyş'ten dedirtecek. Mesele Kureyş'ten meselesi değil. Allah bu seçtiği neslin yaşadığı hayatı onayladı mı onaylamadı mı? Bir kısmını mubahlar olarak bıraktı. Tamam onlar hurma ile doyuyorlardı. Sen şeftali ile doy. O mubahlarla ilgili bir şey. Bu Şeriatın çizdiği çizgidir. Tamam bundan sonra hayat böyledir dediği şeyler veya serbest bıraktığı şeyler var. Eğer Allah'ın kanunlar dahilinde çizdiği şeyleri biz ashab-ı kiramın üzerinde pratik olduğu için onlar Arap kültürünün etkisinde yaşanmış şeyler olarak görürsek, insanlar günün birinde çok rahat bir şekilde, valla Arapların yapabileceği en aktif egzersiz, namaz egzersizi de onun için Allah onları onu yaptırdı. Soğuk yörelerde uygun bir spor çeşidi değil zaten o. Derse insanlar şaşmayın. Çünkü bir kere sen bunu Araplara mal ettin. Kureyş'e mal ettin. Hayır. Peygamber aleyhisselam da Kureyşlidir. Ashab-ı kiram da Kureyşlidir ama din insanlığın dinidir. asabı ı kiramın örnekliği de Allah onlardan razı olsun. Kureyş'in örnekliği değil insanlığın örnekliğidir. Bu da ikinci kaidemiz. Başta söyledim kardeşlerim bunların her biri üzerinde uzun uzun konuşulması, düşünülmesi gereken şeyler, çünkü, çünkü bunları ilk defa konuşan ben değilim şüphesiz, ama, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın cömertliğini konuşmak çok kolay, o bol bol konuşuluyor, menkübeler konuşuluyor, bu pencereden bakmaya alışık değiliz, zihinlerimiz yorulabilir, bu notlarımızı sık sık karıştırırız, tekrar ederiz, evde bir ders daha yaparız inşallah, Sonra bir ders daha yaparız. Sonra sonra derken inşallah bizim akli melekemizde ashab-ı kiramı düşünen, taşınan bir seviyeye bir gün ulaşır inşallah. Kardeşlerim, üçüncü noktamız ashab-ı kiramla ilgili. Eğer din, yani İslam, ebedi din ise ki elbette, ebedi, İsrafil aleyhisselamın iş yapacağı güne kadar, İslam kalacak Allah'ın izniyle. Sahabilik çerçevesi, şu bahsettiğimiz çerçevede, İslam'ın ebediliğini oluşturan değerlerden biridir. İslam ebedi ise ki ebedidir, bahsettiğimiz ashab mantığı, şu ashabi kramla ilgili tefekkürümüz de ebedi olmalıdır. Günün birinde. Ashab-ı Kiram'la ilgili tefekkürümüzde sarsılma olamaz. Olursa İslam anlayışımızda sarsılma oldu demektir. Neden? Neden? Çünkü <gülüyor> biz Kur'an'ı Ashab-ı Kiram üzerinden anlıyoruz. Onlar nakletti, anlayışımızı da onlar sınırladı. Sünneti, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, onlar bize tanıttılar. Kur'an ve sünnet, taşıyıcı köprüsü onlar. İki, dinin, namazından, kısasından, cihadına kadar her şeyini ilk uygulayanlar ve uygulamalarına onay alanlar Allah'tan onlardır. Üç Yüzlerce konuda yüzlerce konuda Ashab-ı kiram Kur'an'da ve sünnette olmayan belli yüzlerce konularda içtihatlar yapmışlardır. Yani görüş belirtmişlerdir. O içtihatları bugüne kadar din olarak gelmiştir bize. En basit örneği, en basit örneği. En basit diyorum ama farz değil vacip değil örneği teravih namazıdır. Milyarlarca belki yüzlerce milyarlarca kere teravih namazı kılındı 1400 senedir. Uygulama tarzı itibariyle ashab Kiram'a ait bir şey bu. Camilerde kıldığımız teravihler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaygın olarak bu şekilde teravih kılınmadı. Asabın icma ile kılındı. Asabı kiramı çektiğiniz zaman geri Çeker çekmez asabı kiramı en basit örneği veriyorum teravih namazı dağılır gider. Farzlarda vaciplerde aramlarda devlet yapısında yüzlerce örnek var ayrı bir konu. Hepimizin bildiği bir örnek olarak sadece teravih namazını konuşuyoruz. Bunun için diyoruz ki İslam ebedi dindir. İslam'ın alt yapısını ayakta durduğu direkleri oluşturan e, yapılardan biri de sahabi yapısıdır. Allah böyle murad etmiştir. Ashab-ı kiram, İslam'ın ebediliğinin teminatındandır. Üçüncü maddemiz bu. Arkadaşlar, dördüncü maddemiz, üçüncü maddemizin de aynı zamanda açılımıdır. Ashab-ı kiram, İslam'ın sigortasıdır. Bu cümlede bana ait değil, hadisi şeriften alıntıdır. Evet, hadislerde sigorta diye bir kelime yok. Ama, o anlama gelen bir kavram var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Müslimin rivayet ettiği bir hadisi şerifte ashab-ı kiramı ümmetinin teminatı olarak görüyor. Sigortası olarak görüyor. Ebu Musa, Müslim'de hadis numarası vereyim. 2531. Hadisi şerif müslimin hadisi şerifi Dolayısıyla sahih diye bir sorunumuz yok Ebu Musa El Eş'ali radıyallahu an'ten rivayet ediyoruz diyor ki bir gün akşam namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kılmıştık o çıktı biz dedik ki oturalım yatsıyı bekleyelim yatsıyı da kılar evlerimize öyle gideriz dedik bir grup mescitte oturuyorduk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı geldi siz hala burada mısınız evlerinize gitmediniz mi buyurdu dedik ki ya Resulallah akşamı kıldık yatsıya kadar oturalım da, yatsıyı kılar gideriz dedik. Böyle cevap verdik. Diyor ki sonra, güzel yapmışsınız, güzel yapmışsınız buyurdu, ve mübarek başını, göğe kaldırdı. Gökte yıldızlar vardı. Buyurdu ki, ifadeye dikkat ediyoruz şimdi. şu, Gökteki yıldızlar, Göklerin güvencesidir. Ben, Göklerin güvencesidir. Yıldızlar dağıldı mı gökler çöker. Ben de, Ashabımın güvencesiyim. Ben gidersem, Ashabımın başına çok şey gelir. Ashabım da, ümmetimin güvencesidir ümmetim ashabım gitti mi ümmetimin başına çok şey gelir buyurmuş müslümin bu hadisinden arkadaşlar ne anlaşılıyor alim olmak gerekiyor mu bu hadisten bir hüküm çıkarmak için yıldızların dağılması ne demek gökyüzünde bir ahenk var yıldızın biri orada öbürü orada şu kadar sayıda yıldız var gökyüzünde parlatıyorlar gökyüzü bu ahenk bozulduğu zaman gökyüzü çöktü demektir bir gün bu ümmetin içerisinde ashabın değeri düşer ashab koltuğundan geri çekilirse eğer çok açık bir şekilde Efendimiz aleyhissalatu vesselam ikaz ediyor ki, ümmette perişan olacak. Herhalde, son sahabi öldüğünde Müslümanlık kalmayacak demiyor. Çünkü, ashab-ı kiramın fani bedeni, Peygamber aleyhisselam Efendimizin, murad ettiği şey değil ki başka hadisi şeriflerde göreceğiz ben ve ashabım diyor ben ve ashabım onu temsil eden ruh yapısına iman anlayışına sahabe diyor müslümanlar ashabı kiramı toplu olarak algılayabildikleri sürece Resulullah'a sahiptirler demektir. Müslümanlar ashab-ı kirama tutunmayı beceremedikleri zaman ön tekerin açtığı izden değil başka yoldan gidiyorlar demektir. Dolayısıyla ashab-ı kiram işte şu şekilde muska yapmış da, hayatı garantili gibi bir büyücü mantığıyla garantimiz değil bizim. Asabı ı kiram, hayat tarzı olarak, ümmeti Muhammed'in yaşama tarzı olarak, bu ümmetin garantisidir. Yani asabı ı kiramın, daha sonra şekillendireceğiz inşallah bunu, yaşama tarzını takip ettiğin, sürece Müslümanlar din açısından bir sorun yok demektir. Burada kardeşlerim Muaviye ile oynanırken Ebu Zer solculuğa alet edilirken Osman radıyallahu an gevşeklikle itham edilirken Ali'ye hak yendi, hak yedi denirken, Aişe annemize şeytan tırnaklarıyla tırmalama yapılmaya çalışılırken, esasen, insanlık, Müslümanlık, bindiği dalı kesiyor. Yaptığı budur. Ve, bunu izlemekte sakınca görmeyen mümin de kendi bindiği dalı kesen öbür arkadaşına sessiz kalıyor. Ashab-ı kiram korunduğu sürece de kendi gemimizi koruyoruz demektir. Bu şuur Ashab-ı kiramın alisine, muaviyesine, Ebu Bekir'ine değildir. Yani bir tanesini öne çıkarıp, liderimizdir diye peşinden gitme sevdası değildir bu. Zira, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Cebrail aleyhisselamın getirdiği, vahiy, din, şeriat, Yaşam tarzı adını nasıl koyarsak koyalım Allah'ın Cebrail'e Cebrail'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiği emanet Ashab-ı kiramın bütününün taşıdığı yükün adıdır Ashab-ı kiram bizim sevdamızdır Sürdüğümüz izimizdir Ama Ama Ashab-ı kiramdan bir kişi, peygamber gibi peşinden gittiğimiz kişi hiçbir zaman değildir. Olmayacaktır da Allah'ın izniyle. O yüzden ashab-ı kiramın, bütününe sahibiz. Bütününe sevdalıyız. Bütününün izini sürüyoruz. Ehli sünnet demek de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının bütün olarak oluşturduğu idrak demektir. Yani sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam tarzıdır. Bir sahabi değil bütün ashab-ı kiram o ölçünün ve kalıbın atıdır kaybolduğu zaman bu anlayış, ümmet çok şey kaybetmiş demektir. Bu çok şey, inşallah ilk etapta iman değildir. Ama imanın da altı oyuldukça, nihayetinde kendisinin kaybolma riski de yok değildir. Kardeşler, 15 maddede asabı kiramın bizim önümüzde duran ve zamanında göz önünde nesil oldukları için izinden gitmek mecburiyetinde olduğumuz nesil oluşlarını özetleyeceğiz dedik. 15 maddede İlk dört maddeyi bu şekilde tespit ettik, diğer maddeleri İnşallah önümüzdeki derslerde devam edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.